Bilim ve özgür düşünce konu başlığı içerisinde önce özgürlük nedir? Kısaca bundan ne anladığımı belirtmek istiyorum. Özgürlük denildiği zaman ben üç temel kavram ayırt ediyorum. Birincisi davranışlarda özgürlük, ikincisi ifadede özgürlük, üçüncüsü düşüncede özgürlük. İnsan davranışlarda özgürlük açısından diğer canlılara göre en alt seviyede bulunuyor. Çünkü davranışlarımız hiç kuşku yok ki, diğer canlılara göre kültür, tarih, sosyal ilişkiler, terbiye, eğitim dediğimiz etkenler dolayısıyla kısıtlamalara tabi ve dolayısıyla davranışlarımıza bir özgürlük değil, tam tersine bir kısıtlamadan söz etmek gerekir. İfade özgürlüğü denildiği zaman da düşüncemizi, duygumuzu anlatım biçimi olarak bunu nitelendirebiliriz. Davranış ve düşünce arasında kaldığı için de bir türü bir yönüyle davranışlara ilişkin ama bir yönüyle de düşünceye ilişkin. Müzikteki türler, resimdeki türler, bilimsel araştırma yöntemleri ifade özgürlüğü adı altında düşünülebilir. İnsan ne kadar çok yöntem geliştirebiliyorsa ifade özgürlüğüne o kadar çok kavuştuğunu düşünebilir, söyleyebiliriz. Fakat insanı, insan yapan en önemli özellik hiç kuşkusuz ki düşünce özgürlüğü. Düşünce özgürlüğünü alternatif oluşturabilme olarak tanımlıyorum. Çünkü bir insan düşüncelerini ne kadar bilgiyle e, kritik edebilme özellikleriyle donatırsa e, yeni fikirlere, yeni görüşlere ulaşabilir. Dolayısıyla düşünce özgürlüğü demek bence... E, yeni düşüncede, düşüncede yeni alternatifler oluşturabilmek demek. Şimdi bu tabii düşünce özgürleşir, mi? nasıl özgürleşir, düşünce özgürlüğü olduğuna göre e, açık ve net bir şekilde düşüncemizin özgürleşmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması, yani kendimize alternatif düşünceler, fikirler üretebilmekle sağlanır dedikten sonra bunun nasıl olacağını e, düşünebiliriz. Düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesinde iki temel dayanak söz konusu. Birincisi bireyin özgürleşmesi, ikincisi bireyin özgürleştirilmesi. Evet. Bireyin özgürleşmesi kendisini başkaları nazarında görmesiyle sağlanabilir. Yani birey kendi düşüncesini ne kadar özgürleştirebiliyor ise... Başkasının davranışlarına da o oranda özgürlük kazandırabilir. Yani tersine söylersek birey başkasının özgürlüğüne ne kadar izin veriyorsa e, o bireyi kendisini de o oranda özgürleştiriyor demektir. İkincisi tabi kavramları açma imkanım yok. İkincisi bireyin, e, kend, bireyin özgürleştirilmesini veya bireyin özgürleştirilmesini. Bireyleşmesini, bireyselleşme değil, bireyleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Bireyin özgürleştirilmesi, bireyleşme süreci e, yasalarla hukuk vasıtasıyla sağlanabilen bir özellik. Bu insanlık tarihine baktığımız zaman e, bireyin özgürleştirilmesi, bireyin bireyleşmesi olgusunu aydınlanma dönemiyle büyük ölçüde ortaya çıktığını görüyoruz. Aydınlanma dönemi bilindiği gibi orta çağdan sonra humanizm ve rönesans gibi e, çağların sonunda ortaya çıkan bir e, dönem. Aydınlanmayı karakterize eden temel kavram olarak akıl çağı olarak da düşünebiliriz. Bunun en büyük temsilcisi bilindiği gibi Kant. Kant'ın söylediği deyişiyle insan e, düşmüş olduğu çukurdan aklı yardımıyla kurtulması diye tanımlayabiliriz. Şimdi aydınlanmanın özelliği evreni akıl yoluyla kavramak olarak nitelendirilir. Yani evren e, bizim aklımızla kavrayabileceğimiz bir özelliğe sahiptir. Bu büyük bir süreç, asırlar boyu ge e, gelişen bir süreç sonunda ortaya çıkan bu dönemin e, çok yönlü etkileri olmuş. Bunun üç temel dayananlar adımından etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi İskoç aydınlanması, ikincisi Fransız aydınlanması, üçüncüsü Alman aydınlanması. Ee, İskoç aydınlanması empirist düşünürlerin e, ortaya attığı fikirlerle gerçekleşiyor. Bu dönem Avrupa'sına baktığımız zaman empirist düşünürlerin e, büyük ölçüde kurafelere bilinçli bir karşı çıkış e, pozisyonunda olduğunu, felsefi sistemlerini buna göre kurduklarını görüyoruz. Böylece de onların dediği kadarıyla insan düşüncesi bir tabula razıdır, boş bir düşüncedir. Hurafelerin e, onların sözlerini söylüyorum e, akıl ile temellendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla e, her türlü bilgi empirik veriler üzerine kurulur. Fransız aydınlanmasının özelliği ise bilindiği gibi Liderot gibi, D'Alembert gibi Ançıkça tarafından ortaya atılmıştır. Fransız aydınlanmasının bizim için büyük bir önemi var. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu aydınlanma dönemini Fransız aydınlanması yoluyla elde etmiş, yakalamıştır. Fransız aydınlanmasının önemi hukuk alanında ortaya konulan başarılardır. İşte hukuktaki bu başarılar bireyin bireyleşmesi olgusunda beraberini getirmiştir. Çünkü birey hukukun üstünlüğü, hukukun bireye tanıdığı olanaklar sayesinde yeteneklerini ortaya koyma imkanı elde etmiştir. Bunun orta çağ ile ilgisini şöyle düşünebiliriz. Otoritenin karşısına yasa çıkmıştır. İtaatin karşısına kurallar çıkmıştır. İnancın karşısına akıl çıkmıştır. Dolayısıyla bir toplumda akıl yasalarla ilişkilendirildiği ölçüde e, o toplumda otoritenin e, gücü ...toplumda bireyin gücünün ötesine geçme şansını yitirmiş olur. Çünkü akıl yasa yapandır. Akıl kurallar koyandır. Eğer yasa ve kurallar varsa otorite yoktur. Dolayısıyla otoritenin olmadığı yerde itaat söz konusu değildir. İtaatin olmaması kuralların karşısında bir sistemi, kuralların karşısında bir düzenin gerçekleşmesini sağlar. İşte yasanın, kuralların da aklın hakim olması Fransız aydınlanması ile ortaya çıkmıştır. 1789 Fransız İhtilali işte hepimizin bildiği özgürlük, laiklik gibi ilkeler bu çerçevede kurgulanmışlardır. Çünkü orta Çağ'ın otoritesi yerine tam bunun karşısında yasalar hukuk gerçekleş kurulmuştur. İtaatin otoriteye bağlı itaatin tam karşısına kurallar konulmuştur. Bu kurallar temelini akıldan ve yasalardan almıştır. Otorite aydınlanma döneminde otoriteden yasaya, itaatten kurallara ve kabulden kabullerden akıl ve sorgulamaya geçiş insanlık tarihinin gerçekten en büyük dönüşümlerinden birisinin gerçekleşmesiyle sonuçlanmıştır. Bugün bası dünyası hepimizin bildiği gibi aydınlanma dönemindeki bu dönüşümün gerçekleşmesiyle bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Aydınlanma dönemini bu açıdan eleştirenler yok değil. Çünkü dünyanın savaş, kan, gözyaşı ile... E, dolu olması bir bakıma bu aydınlanmanın eseri olarak kabul edilir. Ama ben tabii bu görüşte değilim. Bunun tartışmasında yapmak durumunda değilim. Ama şu gerçek ki bilimde, teknolojide e, gelişmiş olması Batı dünyasının bu aydınlanma döneminde gerçekleşen yapısal dönüşümler sonucunda gerçekleşmiştir. E, bu tarihin bu son derece önemli e, dönemini Karakterize etmek hiç kolay değil ama ben bunu iki kavram yardımıyla e, karakterize etmek istiyorum. Bu niçin ve nasıl soruları. Biz aslına bakarsanız her türlü bilgiyi sorulara bağlı olarak oluştururuz. Sorularımızı iki gruba ayırabiliriz. Bir, pratik sorular. Yani nerede, ne zaman, kim gibi gözleme dayalı sorular. Diğeri ise teorik sorular. Teorik sorular aslına bakarsanız iki tane İki grup içerisinde düşünülebiliriz. Bir tanesi ne sorusu. İkincisi niçin ve nasıl sorusu. Yani biz bir olayı anlamak istersek, teorik bir yaklaşımla olayı açıklamak istersek bu iki grup soru dışında başka bir sorumuz yok. Ne sorusu gerçek bir felsefe sorusudur. Fakat ne sorusunun kendine has bir yöntemi yok. Niçin ve nasıl sorularına bağlı olarak cevap vermek söz konusu olabiliyor. Peki niçin de nasıl soruların özelliğine? Niçin sorusu insanın belki antik çağ öncesi dönemden beri mitolojilerle karşımıza çıkan kalıplarda gerçekleşen bir cevap biçimini gerektiriyor. Bu niçin sorusunun özelliği daima bir erek içinde barındırması, bir telos barındırması. Niçin buradayım? İşte konuşma yapmak için, dostlarım davet ettiği için böyle bir konuşma yapmayı benim de avz etmem dolayısıyla niçin sorusu daima birden çok cevabı beraber getirir? Fakat nasıl sorusu rasyonel bir kurguyu ve büyük çoğunlukla tek bir cevabı gerektirir. Rasyonel kurgu yani nasıl olduğuna ilişkin sorunun cevabı akılsaldır ve bu akılsal cevap daima en bir içerik taşır. İşte aydınlanmanın ortaya çıkmasında bu temel ayrımına karşılaşıyoruz. Bu temel ayrımın dayandığı yerde Kopernik, Galil, e, Kepler, Galileo e, gibi bilim adamlarının Newton'da ulaştığı doruk noktasıdır. Newton'un sistemine baktığımız zaman e, niçin sorusuna hiçbir cevap bulamayız. Vardır, niçin sorusuna bir cevap var, fakat bu bilimsel bir cevap olmanın çok ötesindedir. Newton sisteminin karşısında olan Aristoteles sistemi ise niçin, e, nasıl sorusunun karşısında olan e, e, Newton sisteminin karşısındaki asistere sisteminin ise niçin sorusuyla uğraştığını görüyoruz. İşte bu dönüşüm nasıl sorusunu doğaya sormak Kant vasıtasıyla felsefenin de temelini oluşturmuştur. Ve Kant akıl yardımıyla ahlakı e, ve bilimi ve felsefeyi kurgulamaya çalışmıştır. İşte bu kurgulama içerisinde bilimsel özgürlüğün Bilimsel düşüncenin temelleri atılmıştır. Eğer insan niçin sorusu yerine bilime nasıl sorusunu sorarsa bilimsel bu tutumu e, günlük yaşamına da aktarırsa bilimsel özgürlüğü de taşıma imkanı elde eder. Kant'ın bize sağladığı, aydınlanma olarak tanımladığı temel e, özelliği bu olduğunu görüyoruz. Bilimin rasyonellik özelliği onun nasıl sorusuna cevap aramasıyla gerçekleşir. Bilim nasıl sorusu ile çözüm arar. Bu hedef bilimin özgür ilerleyişi için gerekli yani ekuanon bir koşuldur. Bilimin bu özelliği yasanın otorite üstün geldiği yerde Kuralların aidiyet ile e, aidiyetin yerini aldığı yerde gerçekleşir. Çünkü bilimsel düşünce nasıl sorusunu soran düşünce otoritenin dışında mekanizmanın işleyişini, niçin otorite var sorusu yerine bu nasıl işliyor sorusunu sormayı ve akıl yoluyla buna bilimsel bir şekilde cevap vermeyi gerektirir. İnsan hiç kuşku yok ki metafizik bir varlıktır. Niçin sorusunu sormadan edemez. Bir bilim adamı olarak hiç kimse yalnızca hayatını ve yaşamını nasıl sorusuyla dolduramaz. Çünkü hepimizin beğenileri, inançları, tercihleri söz konusudur ve günlük yaşamımızda yaptığımız profesyonel yaptığımız bir işte dahil olmak üzere günlük yaşamımızda mutlaka ve mutlaka niçin sorusunu sormak durumdayız. Niçin ölürüz? Fakat bilimsel cevap niçin sorusuna bağlı değildir. Nasıl sorusuna bağlıdır? Dolayısıyla metafizik bir varlık olarak inanan bir varlık olarak hiç kuşku yok ki hayatımızın hayatımızdan niçin sorusunu bir kenara atarak yaşa yaşamımızı sürdüremeyiz. Fakat akıl nasıl sorusuna cevap vermeyi gerektiriyor? Özgür düşünce niçin sorusunu, sınırlarını, alanını, kapsamını, otoriteye bağlı olmadan itaat gerektirmeyen bir şekilde kurgulamayı gerektiriyor. Bilimsel düşünce, özgür düşünce günlük yaşamımıza bu yönden ancak girerse e, bizim yaşamımız e, otoritenin kural yerine kuralların geçmesini. E, itaatin yerine yasaların geçmesine izin verecek e, bir konuma gelebilir. Efendim ben e, tabi süre az olduğu için 15 dakika 20 dakikaya bana sürdürmem söylemişlerdi sanıyorum. Tam da 15 dakika doldu. Eee bu kadar kısa zamanda bilimsel düşünce ve özgür düşünceyi e, anlatabildiğini zannetmiyorum ama aklınıza sığınarak çok özetin özeti bir şeyler söylemeye çalıştım. E, umarım e, sorularınıza sorular taktım. Ünlü bir düşünür, filozoflar en bildiğiniz konuda size e, kafanızı karıştırmaktan başka bir şey yaramaz der, derler. Evet. Evet, karışmadan, kafalar karışmadan gerçek bulunamıyor. Ee, özgür düşüncenin kendi kendine gelişmeyeceğini, kendi kendine ortaya çıkmayacağını biliyoruz. Ee, ancak bilinçli toplumlar, bilimsel düşünceyi, yönteminin ne olduğunu sorgulayan toplumlar e, bu özelliğe sahip olabiliyorlar. Avrupa'nın bugün gelmiş olduğu, Avrupa'nın günahsız olduğunu... Dünyanın bugünkü halinin e, batı dünyasının günahından ağrı olduğunu söyleyemeyiz. E, ben kendimi görürsün isterseniz e, ayrı bir toplum olarak, toplumda yaşayan biri olarak düşünüyorum. Hiç kimsenin günahını ve sevabını taşıdığını düşünmüyorum. E, aklımla e, bilimin ışığıyla hareket etmek gerektiğini, sorgulayarak hareket etmek gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin günahını veya sevabını taşımak durumda değiliz. Ama içinde yaşadığımız coğrafyanın, kültürün, tarihin bir özelliği sorgulamak, uzun uzun sorgulamak, tekrar düşünmek durumdayız. Felsefeci olarak da bizim işimiz işte bu bakımdan biraz kafa karıştırmak olabilir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. <Gülüyor>